Podcast görselleri için İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editör Seval Şahin Seval Şahin anlatıyor, Tanpınar'ın çocukları. Herkese merhaba. Yaz sıcağında bir esinti, Ahmet Hamdi Tanpınar podcast serisi için ben de... Ee... Tanpınar'ın sahnenin dışındakiler romanından bir alıntıyı sizlerle paylaşmak ve sonrasında bunun üzerine konuşmak istiyorum. Alıntılıyorum. Bize olgun görünen insanların çoğunda bu vardır. Çünkü çocukluk yalnız sonu ergenliğe rüşte varan bir yol değildir. O aynı zamanda bir yılın tatlı hususiyetin, tabiatla derin kaynaşmanın, hayata her tecrübeden uzak şahsi bir kayışın mevsimidir. Onu kendinde kuvvetle devam ettirebilenler daha ziyade şahsiyetlerindeki aksayışlarla sevilirler. Roman Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul'da yaşananları anlatıyor. Kahramanlarımızın bir kısmı Mahur Beste romanında yer alan, mesela Mümtaz gibi sonrasında Huzur'da da yer alan kahramanlar bu romanda da sahnenin dışındakiler romanında da varlar ama ana karakter değiller. Burada bu çocukluk meselesi ve hep çocuk kalıp bu çocukluğu devam ettirip sonra da şahsiyetteki aksayış ve bu aksayışın karakteri sevilir kılması Tanpınar Edebiyatı'nda çok rastladığımız tipik bir özellik aslında. Örneğin buradaki sahnenin dışındakiler romanının kahramanı Kudret Bey hep bir çocuk gibi anlatılır. Benzer bir şekilde Mahur Beste'nin kahramanı Behçet Bey'in tıpkı bir çocuk gibi bebeklerle oynamasından ve zaman zaman karısı Atiye ile ilişkisinin bir anne çocuk ilişkisi gibi olduğundan bahsedilir. Yine Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde Abdüsselam Bey yaşlandıkça bir çocuk olur ve Halit Ayarcı'nın kızı Zehra'yı kendisinin annesi zannetmeye başlar ve ondan annesiymiş gibi hep bahsedilir. Bu çocuk kalma ve çocuk rolünü hayatı boyunca devam ettirme hikayesi aslında Tampınar'ın eserlerindeki kurguyu da doğrudan etkileyen bir unsurdur. Çünkü bu çocuk kalmış karakterler sahnenin dışındakilerdeki Kudret Bey, Mahur Beste'deki Behçet Bey, Saatler Ayarlamaya Üstündeki Abdüsselam Bey gibi çocuk kalmış karakterler ya da onların çocuk karakterini çocukluğunu devam ettiği vurgusu yazar tarafından hep ifade edilen karakterler kurgudaki eğlenceli mizahi tarafı temsil ettikleri kadar aynı zamanda bir büyüme ilerleme, yaş alma, olgunlaşma, terakki gibi meseleleri de parodileştirme ve bu parodileştirmenin içinde yeni bir düşünce şekli yaratmayı sağlarlar. O yüzden bunlar genelde ana karakterin etrafında Dönen, ki Behçet Bey'in kendisi ana karakterdir, yani Mahur Beste'ye baktığımızda. Fakat tamamlanmadığını düşünürsek, onun da bir süre sonra ana karakter olmaktan uzaklaşabileceğini de göz önünde bulundurmamız gerekir. Bunlar ana karakterin etrafında, kurgudaki birçok meseleyi, tartışmayı mümkün kılan, zaman zaman bunları... Sahnenin dışındakilerde Kudret Bey örneğinde olduğu gibi adı ve çocukluğu arasında tamamen bir zıtlık kurulup ayrıca bir ironi de yaratılarak vurgudaki birçok ciddi unsurun farklı bir boyutta ele alınmasını ve bu boyutun daha da katmanlaşmasını sağlayan karakterler olarak ortaya çıkarlar. Diğer taraftan bu, çocuksu karakterlerin Tanpınar'ın eserlerinde oynadığı bir diğer rol de sadece kurguyu ciddi bir boyutta ele alınan meseleleri mizahi boyuta taşıyıp farklı bir şekilde tartışmayı mümkün kılmak değil. Aynı zamanda bir dengeyi de sağlamaktır. Nasıl bir dengeden bahsediyorum. Ki burada şunu da hatırlayalım. Tanpınar her zaman biliyorsunuz ben tezli bir roman yazmadım. Hiç tezli bir roman yazmak peşinde olmadım der. Bu karakterlere baktığımızda biraz önce bahsettiğim ciddiyeti mizah boyutuna taşıyarak tartışmayı başka bir boyuta götürmeleri gibi aynı zamanda var olan anlatılan her şeyin bu başka boyutta bir oyun halini var olan ciddiyetin bir başka versiyonu olarak oyun halini taşımayı bunlar sağlarlar. Ve bu oyun hali de sadece ciddiyeti başka bir boyutta tartışmayı sağlamaz. Aynı zamanda yaşanılanın gerçekliği üzerine yeniden düşünmeyi ve bu gerçekliği bir de başka bir boyuttan görebilmeyi de Mümkün hale getirir. Ve bunun temelde işte anne, baba, çocuk, yetişkin, büyük rollerinin tersine çevrilerek yapılmasıyla hem bu boyut bir katman daha kazanır. Diğer taraftan da toplumsal rollerin ve bu toplumsal rollerin zaman geçtikçe ve yıl aldıkça bireyde yarattığı bir takım yaralar da ...görünür hale gelir. Çünkü toplumsallık... ...bir taraftan... ...bireyselliği yok eden bir unsurdur. Ve o yüzden... ...Tampınar'ın eserlerinde... ...en dikkat çekici şeylerden birisi de... ...hangi karakter olursa olsun... ...en küçük... ...yan rollere sahip karakterlerde bile... ...hep kalıcı bir... ...izin bırakılması. Onları okurun... ...nezdinde... Unutulmamayı sağlayacak şekilde bir takım takıntılarla, aşırılıklarla ya da başlarından geçmiş bir trajediyle anlatması tam da bu yan karakterlerdeki çocukluk, çocuksulukla ilgilidir. Ve Tanpınar Edebiyatı'nda bu karakterlerin varlığı onun edebiyatının yapı taşlarından biridir. Teşekkür ederim.